Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'da paslaşmalarda tekrar biliteyiz Evet futbol sezonu bitti Basketbol sezonu devam ediyor Fakat futbol sezonu bitti derken Ligler için söylüyoruz. Türkiye'de işin yargı süreci devam ediyor. Ve bu hafta Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor. Ona değineceğiz. Ayrıca basketboldan biraz söz edeceğiz. Evet dilerseniz bizim artık bu seneye damgasını vuran hatta geçen yılın yarısından bugüne kadar e, gündemimizi, gündemimizi belirleyen şike davası ile başlayalım. Geçen hafta kritik e, duruşmalar yapıldı. Dört duruşma yaptı hakim ve nihayetinde duruşmalardan e, sonra dava e, yavaş yavaş karar aşamasına geldi. Yani bu ayın sonunda yapılacak duruşmalarda karar da çıkabilir veya bir e, tur daha yapılıp Artık bu işe nokta konulacak gibi. Neler oldu peki bu dört duruşmada? E, Çapra sorgular yapıldı. Aziz Yıldırım Şener karşı karşıya geldi. Bunu geçen hafta da biraz bahsetmiştik. Daha sonra Aziz Yıldırım e, sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Trabzonsporlar Sporlar ona soru sorma imkanı bulamadılar. Ama e, Fenerbahçe As Başkanı İlhan Ekşioğlu'na çok sayıda soru sordular. Trabzonlu avukatlara bakarsanız kendisini çok sıkıştırdıklarını söylüyorlar. Fenerbahçe'li avukatlara bakarsanız gereken cevaplar tek tek verildi. E, Fenerbahçe'de davaya müdahil oldu. Bu ne demektir? İşte Fenerbahçe'de yarın yargıtay aşamasında e, davanın e, çeşitli süreçlerinde daha etkin bir şekilde e, müdahil olma fırsatını buldu. Yönlendirme açısından önemliydi bu. Ancak e, daha başta olsaydı e, belki e, faydası yüksek olurdu kulüp açısından. Fakat e, Fenerbahçe bu davaya müdahillikte gecikmesinin sebebini şöyle açıkladı: e, "Bir an önce dava sonuçlansın, uzatılmasın. Çünkü müdahil olununca." Ee, bir kendi adınıza savunma yapıyorsunuz bir de davada adı geçen diğer herkesi e, sorgulayabiliyorsunuz onlara sorular sorabiliyorsunuz vesaire Trabzonspor'un yaptığı buydu Trabzonspor bir önceki turda müdahilik talebinde bulunmuş ve kabul edilmişti o yüzden de bu duruşmada Trabzonlu avukatlar e, birçok kez sorular sorma fırsatı buldular hatta Tanerbahçeliler bundan da rahatsız oldu. Bilindik şeyleri tekrarlatıyorlar diye. Tabii ki bu bir mazeret olamaz. Müdahillik hakkı elde ettiği için e, bilindik konular da olsa daha önce cevabı verilmiş gibi gözükse de bazı soruları tekrar tekrar e, sorma hakları var. Kendilerine göre bir takım taktik ve stratejik e, yöntemler kurguluyor olabilirler. Savunma avukatları bunu çok daha iyi bilir. Hasılı e, Geçen haftaki durum şuydu. Savcı mütalaa verdi. E, tabi bu tartışmalara neden oldu. Denildi ki henüz çapraz sorgular sürerken hak, e, savcı nasıl oluyor da efendime söyleyeyim e, açıklıyor mütalaasını. Dosya üzerindeki genel görüşünü ve taleplerini dile getirebiliyor. Şimdi bu yargıda e, rastlanan şey daha önce de örnekler olduğu söylendi bize. Yine de şeklende olsa bütün çapta sorgular tamamlandıktan sonra yani Cuma günü her şey noktalandıktan sonra savcı bir süre isteyip onun üzerine mütala verseydi daha iyi olurdu. Hukukun e, kitabına daha uygun davranılırdı diye düşünüyorum ben. Ancak bu e, bu dört duruşmaya ilişkin analizimi de yazdım ben gazetede. Size izlenimi söyleyeyim. Yargıda, mahkemeler aşamasında da ne yazık ki ilk ifadeler her zaman daha etkili oluyor. Yani sizin karakolda baskıyordum, savcı bana baskı yaptı. O yüzden şunu söyledim, bunu söyledim, mecbur kaldım gibi daha sonra mahkemede reddettiğiniz ifadeler ifadeleriniz maalesef yargı üzerine etkili oluyor. Çünkü onlar diyor ki, ha diyor karakolda doğru söylüyor, mahkemede şaşıyor. Bu anlayış e, çok yaygın bir şekilde kabul görüyor. O yüzden sıcağı sıcağına verilen ilk ifadeler çok etkili oluyor. Bunu da e, herkes e, bundan sonra böyle bilmeli ki e, ne kadar baskı altında da olsanız eğer farklı bir şey Söyletiliyorsa direnmek lazım. Neyse gerçeğiniz onu anlatın ki daha sonraki aşamalarda da e, ikna gücünüz yüksek olsun. Şimdi savcı da verdiği mütalada zaten savcılık ve kolluk kuvvetinde verilen e, savunmaları koymuş. E, daha sonra mahkemede verilen savunmaları da koymuş. E, üzerine mütalasını yapmış. Şimdi hani ne yapıyor? İşte aradaki çelişkiyi kendisince gösteriyor bazen ama şimdi hangisi çelişki diye sebep veriyor? Yani karakolda A dedine mahkemede B demişse hangisi gerçek? Bunu tabii yargının karar vermesi lazım ki yargı da kanaatini dediğim gibi daha çok ilk ifadeleri daha doğru, daha dikkate değer buluyor. O yüzden de Savcı hemen hemen Mehmet Bel tarafından gönderilen iddianamede istenilen e, cezaları ve suçlamaları aynen tekrarladı. E, az yıldırın işte bir takım hesaplara göre 27 yıl bir takım hesaplara göre 14 yıl üst sınırdan ceza alması söz konusu. Biz onun e, değerlendirmesini avukatlarla yaptım, yazdım onu da yazdım. Bu e, Şahsi kanaatim odur ki Aziz Yıldırım hükümle tahliye edilecek ve en aşağı bir 10-16 ay arasında daha e, ceza alacak. Yani e, yatması gereken ceza olarak eğer Yargıtay tarafından onaylanırsa o sürede yatacak. Ama ondan önce tahliye edilecek. Yargıtay'daki karar netleştikten sonra eğer zaten hani onanırsa Gidecek, onda yatacak. Ya da bir şekilde ertelenecek. Ee, yani oluşan kanaat Fenerbahçe Başkanı'na bir ceza verilecek. Ee, ama bir yıl ama beş yıl bilemiyoruz onu artık. Yargı değerlendirecek. Belki de bu kanaatlerin de çok e, tersi istikamette hiç ceza almayacak. Bunu göreceğiz. Çünkü savcının Yaptığı mütala illa yargı tarafından birebir, e, hakimler tarafından birebir uygulanacak diye bir şey yok. Fakat e, bu kadar yıl, bu kadar evet, bir yıl dolmak doluyor bu ay sonunda hemen hemen. E, i̇çeride bir yıl yapmış bir isme de yargının hiçbir ceza vermeden kusura bakmayın, pardon diyeceğini de kimse düşünmüyor. Hani şöyle diyeyim açıkçası, eğer yargı bu kişi yanlışlıkla içeride tuttuysa bile bunu itiraf edemeyecektir. Bir şeyden dolayı suçlayacaktır ve bırakacaktır. Ya da inandığı için cezasına verecektir ki bunu söyleyecektir. Yani biz bu şahsı, bu şahısları suçlu bulduğumuz için cezalandırıyoruz. Yoksa bir sene içeride tuttuk da ayıp olmasın diye ceza veriyoruz değil diyeceklerdi tabii ki. Hasılı e Duruşmalar sonunda, şimdi şunu da söylemek lazım, çok etkili oluyor, bakın nasıl mahkemedeki tarzınız, tavrınızdan, cezaevindeki tavrınıza, tarzınıza kadar her şey inceleniyor, her şey takip ediliyor. Bunu iyi bilmek lazım, tekrar altını çiziyorum. Bir sanık hal ve hareketlerini her yerde, her şekilde kendi lehine düşündüğü zaman kontrol etmek zorunda. Bütün bunlar takip ediliyor. Bütün bunlar yargılamada kanaat açısından etkili oluyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ee, tabii bu davanın siyasi olup olmadığı, bir takım kesimlerin bu davanın arkasında olup olmadığı tartışması e, bu duruşma sürecinde pek yapılmadı. Malum yok cemaat var, yok. Cemaat yoktur. E, cemaat Fenerbahçe kavgası açıkçası 15-20 gündür Pek yapılmıyor. Herhalde bir ateşkes imzalandı diyebiliriz. Ee, bunun dışında e, mahkeme 9 e, tutuklu sanıktan 5'ini tahliye etti. Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Yusuf Turanlı ve Olgun Peker hala tutuklu olarak metriste bulunuyorlar. Yanılmıyorsam Olgun Peker Sibir'de yatıyor. Evet. Önümüzdeki ay 26 Haziran'da dava yeniden başlayacak. 4 gün sürecek. Bu arada 11 Haziran'da e, Fenerbahçeli avukatların tevzi te, tahkikat talebine yani soruşturmanın davanın derinleştirilmesi, genişletilmesi talebi olup olmayacağını öğreneceğiz. Fenerbahçe yönetimine soracaklar avukatlar. Avukatlar olur denilirse Fenerbahçe soruşturmanın derinleşmesi gerektiğini talebinde bulunacak. Ha mahkeme bunu kabul eder mi etmez mi? O ayrı mevzu etmeyeceği yönünde bir kanaat var. Çünkü mahkeme başkanı bu işi noktalamak istiyor. Daha fazla uzatmak istemiyor. Görüşü hakim. Ayrıca e, savcının mütaharasına karşılık savunma avukatlarından e, yazılı olarak karşı beyanlarını da hazırlamaları istendi. O da 18 Haziran'a kadar mahkemeye teslim edilecek. Daha sonra duruşmada sesli, sözel olarak da e, özet bir savunma yapılacak ve ondan sonra muhtemeldir ki hakim bir karar açıklayacak. Tabi bu arada Aziz Yıldırım Başkanlığı ne durumda diyeceksiniz. Eğer hakkında bir hüküm verilir ve de tedbiren sportif e, faaliyetlerden men edilirse Aziz Yıldırım Başkanlığı düşecek en azından donacak. Yok eğer tedbir kararı verilmezse Yargıtay kesin kararını verene kadar Aziz Yıldırım Başkanlığı'nın önünde bir durum yok. Ama bu arada birileri dernekler kanuna dayanarak bir takım e, girişimlerde bulunur. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bırakmasını isterse o da ayrı bir durum. Ama Fenerbahçe tüzüğüne göre Aziz Yıldırım hakkında hüküm verilmedikçe e, başkanlığa devam ediyor. Ara verelim. Aradan sonra e, biraz da tahkim kurulu kararlarına değinelim devam edelim. Yüzün gülse gel desen Seni ben yanımda bulunca değiştim Güzelleştim söz etsen Yüzün gülse gel desen Ses etsen, yüzün gülse gel desen Seni ben yanımda bulunca her şeyim çiçeklendi Ses etsen, yüzün gülse gel desen Ben Kenan Başaran, Radyo Hava'ndasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ceza yargısında dava e, sona yaklaşırken e, spor yargısında da hemen hemen e, son nokta aynı günlerde konulacaktı ama e, bir e, beş gün falan e, fark etti. Dün e, tahkim kurulun kararları dün açıklandı. E, Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararları büyük ölçüde onadı. E, fakat küçük küçük detaylar var. O detaylar da çok büyük e, değişikliklere neden oldu. Şöyle ki e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun İlhan Ekşioğlu, Cemil Turan ve Şekip Mosulov hakkında verdiği Şike Teşebbüs e, kararlarını Federasyon e, Tahkim Kurulu ayladı. Ancak Serdar Kul Bilge ile İbrahim Akın'a verilen cezaları değiştirdi ve düzenledi. Yani İbrahim Akın'la eee Serdar Kul Bilgi’ye de şik teşebbüs ten ceza verdi ki bu ince bir nüans tabii nüans incedir de küçük bir nüans diyelim. önemli bir etki yaratıyor. Böylece İlhan Evşioğlu, Mosturoğlu ve Cemil Turan'ın suçlandığı maçlarda rakipten oyuncular da aynı şekilde şike teşebbüsten e, suçlu olunsaydı tam olarak e, biraz daha zor olacaktı bu kulüplerin durumu ama o kişilerin cezasını indirip e, suç niteliğini biraz değiştirince bu e, Senavahçı açısından daha olumlu bir hava oluştu. Ancak tahkim kurulunun verdiği kararlar UEFA'yı tatmin edecek mi? Burada mevzu bu zaten. Şimdi biliyorsunuz Yıldırım Demirören Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildiğinden beri e, bu şirket davasında spor yargısının Büyük cezalar vermeyeceği ayağın ve beyan ortadaydı. E, kişiler ve kurumlar ayrımı yapılarak talimat değişikliğiyle e, işin önü açıldı. Daha sonra disiplin kurulu mümkün olduğunca en az cezaları verdi. Tahkim kurulu da onayladı. Ancak dediğimiz gibi gözler şimdi OEFA'da. Şu ana kadar gelen haberlere göre yafa bu alınan kararlardan tatmin olmuş değil. Kimileri diyor ki bir takım cezalar verecek ama erteleyecek. Kimileri diyor ki hayır. Türkiye milli takıma dahil ağır cezalarla karşı karşıya Türkiye. Bunu göreceğiz. 15 gün falan o yafağı süre tanıyacak. Ve bu arada Türkiye artık gelen talebe göre ya yeni kararlar olacak ya da direnecek. Bu ee, bazı yaptığımları uygulamadığı için ceremesini bütün ülke çekecek. Belki de. Bunu göreceğiz. Ee, UEFA'nın e, yani sizin kendi içinizde ne yaptığınız hiç önemli değil. Ben şu, şu, şu şu takımları 3 yıl, 5 yıl aldırım derse bu da ağır olacak. Ertelemeksizim. Çünkü şöyle bir şey var. Artık futbol patronu futbolun büyük patronu Televizyon yayınları değil sadece bayış şirketleri de legal bayış şirketleri de futbolun asli unsur olmaya başladı. Para oradan geliyor büyük ölçüde. O yüzden legal e, sınırların dışına çıkan her türlü oyuna olan güveni sarsan herkesin cezalandırılmasını istiyorlar. En azından görüntü bu. Gerçekten samimi olmalı bilemiyoruz. Şimdi İtalya'da şirket davası tekrar e, açıldı. Orada da skandallar yerinden patladı. Hemen bir takım oyuncuları milli takımda bile olsa kamptan alıp getirdiler. E, ev hapsine aldıkları oldu. E, hiç acımıyorlar. Hiç, hiç, hiç, hiç. Hiç acımıyorlar. Vay bu takım çok büyük. Yüzyıllık mazası var. Şampiyon olmuş. Düşürelim. Ay, düşürürsek ayıbılır falan. Hiç böyle şeyler yok. Güventus'u nasıl düşürdülerse yani bugün eğer somut ya da işte yeterli e, suçlayıcı unsur bulurlarsa yine aynı şey yaparlar. Hiç acımazlar. E, bizde ise yargılama bir de safsakla, e, safsaklaştırılarak e, belki de sonuçta aklanacak takımlar, kişiler sırf onları kurtarmak adına yapılan hamlelerden dolayı daha baştan mahkumiyet mahkumiyete sebep olurlar. Fenerbahçe'de dün yaptığı yazılı açıklamada buna dikkat çekti. Kişi ve kurum ayrımı yaparak, yasaları değiştirerek bizi güya kurtardığınızı söylerek aslında bizi mahkum ettiniz diyorlar. Haklılar ben de daha önce yazılarına belirttim. Fenerbahçe ne ta, hiçbir şekilde ne yasa değişikliğini ne de talimat değişikliğini kabul etmemeli. Eğer suçsuz olduğuna inanıyorsa asla ve kat a kabul etmemeli ki e, Susuzunu daha dik baş şekilde e, savunabilsin. Çünkü bu değişiklikler ne olursa olsun Fenerbahçe için yapıldığı algısı yaratıyor. Zaten futbol yönetenler açıkçası bunu inkar etmiyorlar. E, futbol ekonomisinden bahsederken Fenerbahçe'nin korunması gerektiğini işaret ediyorlar. Fenerbahçe bu düzenlemelere çok e, ciddi bir şekilde karşı çıkmalıydı asla kabul etmemeliydi. Ee, bütün kulübün e, yöneticilerinin tek ses olması gerekiyordu ama gördüğüm kadar da bu süreçte Aziz Yıldırım ve onun etrafında öbeklenmiş birkaç yönetici dışında bazı yöneticilere tam tersi de bulundular. Şimdi e, göreceğiz o yafa belki de e, bizim yönetenlerin kafasındaki gibi Hiçbir ceza vermeyecek ya da çok hafif verecek. Belki affedecek göreceğiz. Ya da tam tersi çok ağır cezalar verilecek. Ama o UEFA e, belki de Beşiktaş'ı mali kriterlerden ötürü bir sene men ederek ve bir sene de cepte tutarak acımcanda gösterdi. Yani evet bazı Avrupa ülkelerine mesela Valencia'ya, İspanyol kulübüne toleranslı davranabilirken işte Beşiktaş'ı hiç acımadan daha önce ertelediğini söyledi cezayı uyguladı ve Beşiktaş Avrupa'dan bir yıl men edildi. Böylece Beşiktaş'ın takkesi düştü, keli göründü. Yıllardır göstermeye çalıştığımız kel maalesef UEFA cezasıyla ancak anlaşılabildi. Yıldırım Demirören bu kulübü 2004'ten bugüne kadar yönetim tarzıyla Mahvetmiştir, kimyasını bozmuştur, moral değerlerini sıfıra indirmiştir ve maddi kaynaklarını tükettirmiştir, mahvetmiştir kulübü. Üstüne bir de kendine 100 milyon lira kadar alacaklandırmıştır ve onu da bugün istemektedir. Aslında, aslında Türkiye'de ayrım olmaksızın bütün futbol kulüplerinin Geniş bir mali operasyondan geçirmesi lazım. Bu insanlar kendi şirketlerini göz bebekleri gibi korurken, kendi şirketlerinde her şeyi en ufak bir şüpheye mahal vermek sizin inceleyip araştırıp denetlerken, hani amiyana tabirle bir iğneyi bile alırken 40 kere düşünürken, nedense futbol kulüplerinde pervasızca bir yönetim anlayışı gösteriyorlar. Ve bu halkın desteğiyle ayakta olan taraftarların sevgisiyle e, büyümüş, gelişmiş bu kulüpleri e, çok kötü yöneterek e, işte böyle Avrupa'da e, dolandırıcılıkla suçlanmaya kadar götürüyorlar. Evet Yıldırım Demirören ve yönetimi Beşiktaş'ı şimdi boynunu bükmüştür Avrupa'da artık sicilinde yanlış bilgi vermekle açıkçası dolandırıcılıkla suçlanan bir kulüp olmuştur 100, 1903 işte 110. yılına doğru giderken Beşiktaş tişört basarak günlük ekmek parasını çaycısına sucusuna para vermenin çarelerini arıyor bu hale düşürdüler ve bugüne kadar da bir açıklama da yok. Hala stratejik, taktiksel adımlar. Çıkıp da ben özür diliyorum kulübümden. En azından şu 100 milyonluk alacağımdan feragat ediyorum demiyorlar. Ama ben olsam mevcut yönetimin yerinde son kuruşuna kadar öderim ki hakikaten bir kez daha onlara gebe kalınmasın. Yarın efsaneymiş gibi dönmesinler. İşte borcumuzu sildik biz de Beşiktaş'ı böyle seviyoruz dedirtmesinler. 2 kuruşluk dikili bir ağaç varsa onu satsınlar. namerden muhtaç olmasınlar. E, bugünü yaşatanları da ibret alemi için bir yerlere yazsınlar. Hep başarılı değil. Başarısızlıkları da hatırlayacaksınız ki geleceğe daha sağlam yürüyebilirsiniz. Evet. Dilerseniz son bölümde genel bir toparlama yapıp e, noktayı koyalım. Hep bir sonraya Resimler sarı Güneşsizlikten Duygular Değişir Dostlar Dağılır dört bir yana Kendi Yollarına Ve sen Değirmenlere Karşı bile bile Birer yitik Savaşçı akarız Dereler gibi. Bye. Birer yitik savaşçı Akarız Dereler gibi denizlere Belki de En güzeli Böyle sen ve ben Değirmenlere Karşı bire bire Birer yitik savaşçı Akarız Dereler gibi denizlere Belki de Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'da devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası da başlıyor. Cuma günü Polonya-Ukrayna ortaklığındaki turnuva başlıyor. Fakat e, UEFA'nın e, bilet satışları pek değil. gitmiyor. Hala 12 bin kadar bilet ellerine duruyor. İngiltere ki futbolu çok seven, futbolun artık beşi sayılan bu ülkeden bile e, talep çok az. Bunun sebebi hem Polonya-Ukrayna bölgesindeki ırkçılık e, tehditinden bahsediyor. Hem de turistik olarak e, çok fazla cezbedici imkanlar sunmamasından söz ediliyor. Bir de galiba böyle ikili organizasyonlar e, biraz sıkıntılı olabiliyor. Bir şey algıda sıkıntı yaratabiliyor. E, bunun dışında Türkiye bu şampiyona nedeniyle düzenlenen hazırlık maçları çerçevesinde çok başarılı bir çizgi ortaya koydu. 5'te 4 yaptı. Portekiz'i 3-1 ile geçti. Ukrayna 2-0 yendi. Gürcistan'ı 3-1 yenmişti. Son dakikada böyle yediği golle Finlandiya 3-2 muhalif olmuştu. O maçı da aslında hani beraber bile sayabilirsiniz. Oyun anlamında kötü bir maç değildi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla sezonu bitmiş. Kötü bir dönem geçemiş bir Ülkenin milli takımının üstelik Avrupa şampiyonasına gidememişken, rakipleri orada oynayacakken sizin böyle hazırlık maçı oynamanız motivasyon açısından çok sıkıntılı e, aslında ama e, gördüğüm kadarıyla milli takım çok iştahlıydı. Özellikle yurt dışından getirilen, e, takıma entegre edilen e, gurbetçiler çok arzulu, çok istekli. Dileriz onlar ülkelerinde kaldıkları, oynadıkları ülkelerde devam ederler. Çünkü Türkiye'ye geldikleri zaman Maalesef aynı performansta kalamıyorlar. İşte Colin Kazım'ı düşünelim. Nereden nereye geldi? Şimdi esamesi okumuyor neredeyse. Hasılı, istekli, arzulu bir milli takım gördük. Bunda muhtemelen Abdullah Harcın'ın yarattığı bir elektrik vardır. E, şunu kabul edelim ki bizim memleket e, futbolcuları özellikle milli takımda yerli hocalara çok daha iyi e, bir performans ortaya koyuyorlar. E, evet yabancılar... Aslında daha radikal, daha reformist etkiler yapabiliyor. Yani biraz daha temelden bir takım şeyleri çözmeye çalışıyorlar ama bizimkiler öyle bir şeye razı gelmediği, gelmediği için üst yapı olan bu milli takımda yabancılarla başarı elde edilemiyor. Ama yerliler geliyor, aslanım koçum. Bu çok önemli hala maalesef Türkiye'de yarattıkları o abi kardeş ilişkileri vesairede. Buranın geleneksel dokularını ve kodlarını kullanarak daha iyi mücadele eden bir milli takım oluşturabiliyorlar. Bakalım 2014 Dünya Kupası elemelerine hazırız. Daha doğrusu umutluyuz. Öyle bir tablo çizdi milli takım. Dileriz elemelerde resmi başlarda da bu çizgi devam eder. Olgun bir milli takım ortaya çıkar. Ee, gelelim basketbola. Basketbolda Beşiktaş 37 yıl sonra şampiyonluğa e, koşuyor. Efes ile oynadığı final serisinde 3-1 öne geçti. Evet, son maçta darmadağın etti. 81-55 yendi dün akşam. Bir önceki maçı da iki sayı farklı kaybetti. Aslında e, o maçta da özellikle İlker'e ve İlk yarıda çok büyük bir fark yakalamıştı. 15 sayı kadar bir fark yakalamıştı. Ancak e, daha sonra biraz e, kendi lauballikleri biraz da son topta hakemin çalması gereken fualli çalmaması nedenle o maçı kaybetmişti. E, ama dün öyle bir oyun oynadılar ki Efes Pilsen Efes Pilsen odalı hani, amiyane tabirle bu kadar hıpalamamıştı. Birçok yorumcu da bunu söyledi açıkçası. Hasılı hani o bir maçı aldığına pişman etti adeta Beşiktaş. Beşiktaş basketbol takımı bu sene hakikaten bir başka oynuyor. İşte büyük kulüplerin böyle bir şeyi var. Enerjisi var. Bir takım işler kötü giderken yine de içeriden bir filiz çıkabiliyor. Bir umut, bir ışık ortaya çıkabiliyor. Beşiktaş'ın basketbol takımı da kulübün en kara döneminde böyle bir umut verdi, ışık verdi. Ee, o açıdan Beşiktaş'lar tutunacak bir dal buldular kendine. Kartal da tutunacak, konacak bir dal buldu kendine diyelim. Ve son maçta da yani 5. maçı da eee Beşiktaş kazanırsa seri 4 bile şampiyon tamamlanacak. Böylece 1900 ne oluyor? 75'ten sonra ikinci şampiyonluğunu kazanmış olacak. Hele Ülker'in, Galatasaray'ın özellikle çok iyi oldu bir sezonda böyle bir şampiyonluk. için açıkçası müthiş bir şey oldu. Sezon başında çünkü Darren Williams falan geldi gitti. NBA'den birkaç oyuncu geldi gitti. Semih Erden. Hani gene bir Harlem takımı mı kuruldu? Kuruluyor denildi. Ancak e, Ergin Ataman ve oyuncuları öncelikle Euro Challenge Cup'ı aldılar. Avrupa'da bir kupadır ne de olsa. Böyle bir tarihi başarı yakaladılar. Türkiye kupasını aldılar. Şimdi şampiyon da olurlarsa 3 kıymetli kupayı müzelerine koyacaklar ve sezonun tartışmasız en başarılı spor kulübü olacak. E, takım olacaklar. Yani hemen hemen bütün takım oylarının göz önüne aldığımızda yılın en başarılı e, takımlardan biri olacaklar. Fenerbahçe kadın voleybol takımı ile birlikte onlara nihayetinde Avrupa şampiyonu oldular. Evet haftaya e, birlikte olamayacağız. E, ben Güneydoğu'da Diyarbakır'da olacağım. Orada bir konferansa katılacağız. Endüstriyel Futbol ve Şike üzerine bir sunum yapacağım. Dönüşte bir kapanış programı yapacağız. E, artık yeni sezonda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Radyo Havan'da kalın. Paslaşmalar.